Zürafanın boynu nasıl uzamış? Anneler her şeyi bilir. Paylaşır üzüntüyü, neşeyi. Yardımına koşar herkesin. E annelik kolay iş mi? Şimdi anlatacağım masalı ya gezgin amca anlatmalıydı ya da kedisi. Ama ikisi de yorgunum dedi. Masalı anlatmak da bana kaldı. O zaman iyi dinleyin şimdi. Eskiden zürafanın boynu bugünkü gibi uzun değildi. Kısaydı. Yine uçları topuzlu, kısa boynuzları, biçimli kulakları ve uzun ayakları vardı. Derileri bugünkü gibi alacalıydı. Ama boynu at boynu kadardı. O zamanlar Afrika'da yalnız bir zürafa vardı. Zürafalar ot yer. Bizim zürafada uzun bacaklarını açıp öyle bir ot yerdi ki, bir gün tepesindeki ağaçlara baktı. Orada ne çok yeşil yaprak vardı. Onları yemeye denedi uzun bacakları ağaçlara uzanmasını kolaylaştırıyordu. Böylece zürafa ağaçların yapraklarını yemeye başladı. Ama kimi yapraklara yetişemeyince başını dikip boynunu uzatmaya çalıştı. Bu yüzden boynu uzamaya başladı. Ya? <gülüyor> Afrika'nın büyük sahrasının güneyinde yer yer çalılıklı ve ağaçlıklı yüksek otlarla örtülü düzlükler vardı. İşte savan denilen bu düzlüklerde yaşardı zürafalar. Orada dolaşırken duydu bizimki kendine benzer akrabaları olduğunu. Bir kuş ona dedi ki, Kongo'nun yağmur ormanlarında bir akraban var. Boyu senden kısa. Boynuzları sana benzer. Rengi morumsu kestane. Baldırları çizgili. Adı da Okapi. Bizim zürafa çok sevindi bu habere. Kuşa, Okapi'yi görünce söyle bana misafir gelsin dedi. Sonra da Okapi'nin yolunu beklemeye başladı. Uzaktan iyi görebilmek için boynunu zorluya zorluya daha çok uzattı. Boynu uzadıkça ağaçların ta tepesindeki yaprakları da yiyebiliyordu. Ama ölçüyü kaçırdı sonunda. Başını yukarı dike dike boynu o kadar çok uzadı ki artık başı yıldızlara çarptı gece yarısı. Uyurken girinmişti herhalde. Başının çarptığı yıldızlar yere dökülmeye başlamaz mı? Çevresindeki aydınlıkla uyanıverdi. Dökülen yıldızlardan kimileri denize düşmeye başladı. Denize düşen pırıl pırıl yıldızları gören balıklar, midyeler, istiridiyeler önce korktular. Sonra onlara koşup tanıştılar. Geceleri denize aydınlatmasını istediler ondan. Ama yıldızlar denizde parlaklıklarını koruyamayıp ışıklarını yitirdiler. Şimdi deniz yıldızı dediğimiz hayvanlara dönüştüler. Zürafanın başını çarptığı yıldızlardan kimileri otluğa koştu, kimileri durdu. Otluk yıldız ışıklarıyla öyle ışıldadı ki, herkes otluğun tutuşmasından korktu. Yıldızları söndürmek için filleri yardıma çağırdılar. Filler de hortumlarını suyla doldurup koştu. Yıldızlar sönünce geride yüzüklerle küpeleri takılan yer yer pırıltılı Koyu renkli taşlar kaldı. Bilenler onlara yıldız taşı der. Bu arada bizim zürafa da çok korktu. Eyvah! Yıldızlara benim düşürdüğümü anlarlarsa beni suçlarlar, tutuklarlar, yargılarlar diye düşündü. Dizlerinin bağı çözüldü korkudan. Aslında herkes yıldızların zürafa yüzünden düştüğünü de anladı. Ama onu azarlamadı. Suçunu kendisinin anlamasını beklediler. Zürafa başı bir daha göğe değmesin diye boynunu içeri çekmeye uğraştı. Zorladı, zorladı boynunu. Yeniden uğraştı. Birden çekilerek uzatılan bir lastiğin bırakılınca eski boynuna gelmesi gibi boynu kısalıverdi. Ama eskisi gibi kısacık olmadı. Ağaçların üzerindeki yaprakları yiyecek kadar uzun kaldı sadece. Zürafa hala bakıyor çevresine. Yiyeni o kapıyı görür müyüm diye. Aa, çocuklar. Siz rastlarsanız söyleyin tamam mı? Çünkü zürafa bekliyor o kapıyı.